Selat ve selam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, hicretin beşinci yılı, Medine'ye ulaşan bir haber var. Mustalip kabilesi büyük bir hazırlığın içinde olduğu haberi. Hedefleri Medine'ydi, Müslümanlardı. Ciddi silahlandıkları, bir hayli at satın aldıkları, bazı kabilelerle anlaştıkları Güçlü bir ordu hazırlığı yaptıkları Şeklinde bir haber vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şerefli arkadaşlarından Büreyde bin Hüseybi Mustalik kabilesine gönderiyordu Haberlerin Doğru olup olmadığının Araştırılmasını istiyordu Hazreti Büreyde Peygamber Efendimizden Mümin kimiliğini gizlemek Müşrik bir insan gibi davranmak istediğini dile getirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu onaylıyordu. Hazreti Büreyde Mustalik kabilesine vardı. Onların arasında dolaşıyor, ileri gelenleriyle fırsat buldukça konuşuyordu. Bir gün Mustalik oğullarının öncü insanlarıyla konuşuyordu. Bir meclis halindeydiler. Hazreti Büreyde peygamberin her gün adım adım ilerlediğini, giderek en büyük güç olacağını, Zamanında önlem alınmazsa Yarınlarda çok geç kalınmış olacağını dile getiriyordu Hz. Büreyden'in niyeti Onlara yol açmak ve onların konuşmalarını temin etmekti Varsa içlerinde bir bakla Baklayı dışarıya çıkartmaktı Onun bu konuşması üzerine Mustalik kabilesinin lideri Ağzındaki baklayı şefle çıkarıyordu Büyük bir ordu hazırladıklarını Yeterli silahı temin ettiklerini, önümüzdeki günlerde Medine'ye saldıracaklarını söylüyordu. Sonra da Büreyde Hazretlerine kendilerine katılmasını teklif ediyordu. Hazreti Büreyde o gece Medine'ye kurşun gibi geliyordu. Mustalik kabilesinin ciddi hazırlıklar yaptıklarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyordu. Mustalikliler Mekke-Medine arasında Kudeyt bölgesindeydi. Mekke 120 kilometre, Medine'ye ise 420 kilometre mesafedeydi. Mekke-Şem ticaret yolu, Mustalik oğullarının en önemli kazanç zeminiydi. Kervanlar Mekke'ye ve Şam'a giderken, ticaret yaparken böylece ciddi kazançlar elde ederlerdi. Ayrıca birçok Arap'ın putu olan menat onların bölgesindeydi. Menat putu sebebiyle de ciddi gelirleri olurdu. Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra Mekkeşem ticaret yolunun kontrolü Müslümanlara geçmişti. Böylece müstalikliler ekonomik olarak büyük bir kayba uğramışlardı. Bir de İslam putperestliği kükünden kazıyordu. Putçuluğa zerrece piri vermiyordu. Bu durum giderek manat putu sebebiyle elde ettikleri gelir kapısının kapanmasına neden olacaktı. Müstalik kabilesiyle Mekke müşrikleri Aynı kaygının Aynı düşüncenin içindeydiler Mekke'nin Şam ticaret yolu çıkmaza girmişti Müslümanlar adım adım ilerliyor Putperestliği Yok ediyorlardı Bu durum Mekke putperest toplumunun Genel kaynaklarını yok ediyordu Müstalik kabilesi için Müslümanları yok etmekten Başka yol yoktu Haliyle onlar bunun için gereken hazırlıkları yapıyorlardı. Medine'ye ani bir saldırı gerçekleştirecekler ve Müslümanlara büyük bir darbe indireceklerdi. Böylece hedeflerini gerçekleştireceklerdi. Hz. Bürey'de haberi getirdikten sonra Peygamber Efendimiz süratle hazırlığa başladı. Bir hazırlık vardı ama neresi içindi bunu kimse bilmiyordu. Peygamber Efendimiz hazırlığı Beni müstalikler için olduğunu Sadece birkaç arkadasına söylemişti Son derece gizli tutuyordu Hazırlıklar Süratle tamamlandı 700 kişilik İslam ordusu Resulullah'ın komutasında Hareket etti İlginçti Bu gazaya münafıklar da büyük ölçüde katılmışlardı Oysa daha önceki Bedir ve Uhud gibi Savaşlardan uzak durmuşlar Ve hatta yer yer Müslümanların aleyhine çalışmışlardı. Şimdi ise Şevk'le İslam ordusuna katılıyorlardı. Bunun sebebi belliydi. Müslümanlar genelde başarı üstüne başarı gerçekleştiriyorlardı. Giderek güçleniyorlardı. Münafıklar gazalardan, seriyelerden hep uzak duracak olurlarsa münafık kimlikleri açığa çıkacaktı. Bu ise onlar için tam bir yıkım olacaktı artık hareket etme zamanıydı. Münafıklar öyle düşünüyorlardı. Peygamber Efendimiz hareketin nereye olduğunu gizliyordu. Bununla Mekke müşriklerinin mustalliklilere yardım etmesini önlemek istiyordu. Peygamber Efendimiz hareket emrini veriyordu. Şam tarafına hareket ediliyordu. Mustaliklilerin aksi istikametine hareket ediliyordu. Şam'a doğru belli bir mesafe alınmıştı. Peygamber Efendimiz emir veriyor, ordu Mekke tarafına dönüyordu. Hedef Mustalik oğullarıydı. Bu arada Mustalik kabilesinden casuslar yakalanıyor ve onların haber vermesi önleniyordu. Beni Mustalikliler... İslam ordusunun geldiğini haber aldıklarında çevreleri İslam ordusuyla kuşatılmıştı. Birçoğu büyük bir paniğe kapıldı. Dağlara kaçmaya çalıştılar. Çok azı çatışmayı göze alabildi. Ama ciddi bir çatışma olmadan teslim oldular. Müslümanlar bir şehit verdiler. Müşriklerden on kişi ölmüştü. Müstaliklerin bütün hayvan sürüleri Müslümanların eline geçiyordu. İki bin deve, Beş bin koyun Müslümanların eline geçiyordu. Peygamber Efendimiz genelde hareket bölgesinde 3-5 gün kalırdı. Hareket bölgesinde Müreysi diye isimlendirilen meşhur bir kuyu vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kuyunun başında konakladı. Müreysi kuyusunun başında müminler arasında acı bir olay yaşanıyordu. Muhacirlerden Cahcah Cah bin Mesud ile Ensardan Sinan bin Weber arasında kuyudan su çekme sırasıyla ilgili bir tartışma çıkıyordu. Tartışma giderek büyüyor ve kavgaya dönüşüyordu. Cahcah'la Sinan birbirine giriyor, Sinan Cahcah'ı alt edemeyeceğini anlayınca Medine'li müminlere yetişin ey ensar toplulu diye sesleniyordu. Olayın yakınında münafıkların reisi Abdullah bin Übey vardı. ''Abdullah bin Übey'in koşun, adamınıza yardım edin'' diye Ensar'ı tahrik ediyor ve Ensar'dan üç beş Müslüman Sinan'ın safında yer alarak kavga ediyorlardı. Cahcah -cah ''Yetişin ey muhacirler'' demek zorunda kalıyor ve yardım için muhacirlere sesleniyordu. Oradaki muhacirler de Cahcah'ın yardımına koştular. Muhacirlerden bir grupla Ensar'dan bir grup karşı karşıya geldiler. Önce aralarında sözlü tartışma başladı. Giderek sözler ağırlaşıyor, hakaretlere dönüşüyordu. Ortam iyice gerginleşiyordu. Bazıları kılıçlarını kınından sıyırıyordu. Kanlı bir çarpışmaya ramak kalmıştı. Durumu haber alan Allah'ın Resulü süratle geldi. İki topluluğun arasına girdi. Muhacirler de ensar da de, bu denli öfkeli ilk defa görüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ileri boyutta rahatsız olmuşlardı. Peygamber Efendimiz Müslüman olduktan sonra cahiliye çağrısı öyle mi? Hala cahiliye davasını sürdürüyorsunuz öyle mi? Allah'ın Resulü'nün gül yüzleri soluyordu. Öfke ve elemle harmanlanıyordu. Şerefli arkadaşların bu hale düşmesine zor dayanıyor ve konuşmasını şöyle bitiriyordu. Artık bırakın şu cahiliye davalarını, bu pisliktir, kötülüktür buyuruyordu. Müminlerin yaşadığı bu olay küçük bir olay değildi. Mümin kalpleri yaralayan bir hadiseydi. Bunca yıldır kalp bütünlüğünü gerçekleştirmiş, İslam kardeşliğini destansı boyutlarda gerçekleştirmiş, cahiliye anlayışının ilkelliğini derinden kavramış müminlerin bir anda tüm değerlerinden soyutlanarak cahiliyenin çukuruna düşmesi anlaşılır gibi değildi. Ayetlerden, hadis-i şeriflerden, önlerindeki canlı Kur'an olan Allah'ın Resulünden şuurlarına kazınmış bir hakikat vardı. Müminler arasını perçinleyen, İslam kardeşliğiydi. Ondan daha değerli bir değer yoktu. Onun üstünde bir değer olamazdı. Allah için sevmenin üstünde hangi değer olabilirdi? Onlar Allah'ın boyasıyla boyanmışlardı. Sıbgat Allah'a Allah'ın boyası. Onun boyasından, büyük sanatçının sanatından daha değerli bir şey olabilir miydi? Onlar Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşlarıydı. Onlar peygamber ikliminin insanıydı. Onlar peygamber ikliminde gönüllere rahmet rahmetinen peygamber sohbetini doya doya dinlemişlerdi. Peygamber iklimiydi. Sohbet iklimi oluşmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyordu. Sizce İslam'ın en sağlam esası nedir buyuruyordu. Sahabe-i bazıları namazdır dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Namaz güzeldir ama o değil buyurdular. Bazıları oruçtur ya Resulallah dediler. Efendimiz oruç güzeldir ama o değil buyurdular. Bir kısmı da hacdır ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz hac güzeldir ama o değil buyurdular. Diğer bir kısım da cihattır ya Resulallah dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihat güzeldir ama o değil buyurdular. Sahabe-i Kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın en sağlam esası Allah için sevmektir ve Allah için buğz etmektir buyurdu. Onlar hayatı Allah için yaşarlardı. Hayatı ve ölümü Allah için bilirlerdi. Bu hakikati ruhlarına hatta hücrelerine kadar oturtmuşlardı. Bir ilke gibi bilmemiz gereken bir esas vardı. Fitne öldürmekten çok şiddetliydi. Fitnenin yaptığı tahribatı ölüm yapamazdı. Fitneye yol vermemek vardı. Fitneye kapıları sonuna kadar kapamak vardı. Zerresine yumuşak davranamak gerekiyordu. Fitne topluma tedricen girebilirdi. Sonra toplumu talan ederdi. Yıkılışlar daha çok fitne nedeniyle olurdu. Müminler kendi aralarında imtihan olacaktı. Birbirleriyle imtihan olacaktı. Böylece ilişkilerinin dereceleri ortaya çıkacaktı. İmanlarının dereceleri ortaya çıkacaktı. Bir acı yaşayacaklardı. Bundan derin bir ders alacaklardı. Bir daha bu tür yanlışlara düşmemek için daha bir duyarlı, daha bir dikkatli olacaklardı. Aynı delikten ikinci kez ısırılmayacaklardı. Hayatın verdiği dersler çok derinlikli derslerdi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.